Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Destekçimiz Anday Ataman'a da teşekkür ediyorum. Bayramınızı kutlarım. Gerçi bir vejetaryon olarak dilim pek varmıyor ama kurban bayramına iyi tatiller dilerim. Geçenlerde Amerikan filmlerini düşündüm. Aklımda kalan bir sahne vardı. Her film aklımda kalmıyor çünkü ya çok izliyoruz ya da akılda kalmaya çok değecek bir şey olmuyor. Ee, ama e, filmi hatırlamasam da hep böyle bir çöpü dışarı çıkarma sahnesi aklıma geliyor. E, çok garibime gidiyordu. E, saymadım ama bir sürü filmde evde çöpü kimin dışarı çıkaracağı sorusu e, veya sorunu oluyordu. Genelde de ergen bir çocuğun görevidir çöpü dışarı çıkarmak. Odasına kapanmış ergen çocuğa mutfaktan e, seslenen anne sahnesi vardır hatırlarsınız. E, çocuğuna çöpü dışarı çıkarması için bağırır. Çocuk da odasında bilgisayar başındadır. Zaman kazanmaya ve sağ saklamaya çalışır. Bu filmlerde bebeğinle çocuk arasındaki ilişkiler daha çok görev üzerine kurulu. E, ve çocuğun da üstlendiği en önemli görevlerden biri de çöpü dışarı çıkarmak. E, onu da yapmıyorsa ne yapacak diye düşünülür. Ee, anne baba çocuklarının başı beladaysa bile bilmez odasında ne yaptığını bilmez okulda bilgisayarda sokakta ne yaptığını bilmez ama e, çöpü dışarı çıkarıp çıkarmadığını bilir. Ee, bizim ailelerimizle böyle repliklerimiz olmamıştı ya da sonradan başladı ta ki bahçeli evlerden apartman hatta rezidanslara geçinceye kadar veya bahçeli evlerde peyzajın başlayıp işte tavukların yerine ortanca çiçeklerin almasına kadar. Ee, yiyecek içeceklerin ambalajlı olmaması iyiymiş aslında çöp açısından. O zamanlar bilmiyorduk tabii. Gofreti bile küllahta aldığımız için çıka çıka kağıt çöpü çıkıyordu. Ee, onları da toplayıp purdacıya veriyorlardı. İşte ne bileyim kese kağıdı falan oluyordu onlarda. Ee, cikletler bile... Kenger e, sakızı olduğu için e, onların da ambalaja ihtiyacı yoktu. Bazı bakkal veya aktarlarda kenger sakızı hala kavanozlarda satılıyor. Ambalajı yoktur. E, serttir, çeneyi yorar ve bir haftada ancak yumuşar. E, niye için hani o damla sakızına konan mum konulup çiğnenmemiş merak ediyorum. Mum konursa içine damla sakızına konandan belki hemen yumuşar o zaman. E, kökleri kurutulup toz haline gelince kahve olarak içen de olurdu. E, kengeri batıdan çok doğuda gördüm. Dikenli bir bitki. Körpe e, zamanlarında tepesini temizleyip böyle çiğ çiğ yiyenler de oluyor. Yemeği yapılıyor. E, dikenleri var kesince e, gövdesinden veya kökünden sütü akıyor. E, sütü ağır ağır akanlar böyle toplanıp e, sakız haline getiriliyorlar. E, bu kenger e, sakızlarının ambalajı olmaz. Kavanozda satılır. E, hala bile satılan yerler var. E, özellikle Sivas. E, bu karikatürlü, fallı, e, işte Arap kızlı cikletlerin ambalajları ise e, kat kattır oysa. Atık yoktu yani ciklet de bile yoktu işte çünkü içecekler de ambalaja girmemişti meyve suları da sonradan ambalaja girdi prizma şeklinde alüminyum kutulardaki meyve sularını hatırlayanlarınız olur içince bitince ayağın altına konup patlatılıp muzurluk yapmak için alınırdı. Yazları Mersin'e yanlarına gittiğim kuzenlerim ve e, yengemle bolca yemek hazırlardık. Mersin'de çoğu şey böyle kısıra malzeme olacak gibi küçük küçük doğranır. E, ayrıca hani küçük doğramakta da marif etti. E, bazen hangisinin kısır hangisinin tavuğa gideceğini karıştırırdım. Tavuk da bizden artakalanları kalanları yerdi çünkü. E, bayağı bir ekolojik yaşıyormuşuz. Bizde çöp e, olmayınca e, Amerikan filmlerinde çöpün kimin tarafından dışarı çıkarılacağının niye sorun olduğu veya niye e, kocaman kocaman çöpleri olduğunu hep e, kafama takmıştım. Aklımda hep o film sahneleri kalmış. E, yine o filmlerden aklımda kalan bir sahnede ee, çöpe atılmış e, ama kurdeleyle bağlanmış termosifon veya kanepeler. Evin sinirli bir babası vardır. Ee, çöpçüler alıp götürsün böyle sevimli gözüksün diye ee, termosifona kırmızı kurdele bağlar. Termosifon masum bir hediye kılığına sokulur. Ee, çöpçü de aptal değil tabi anlamasın mı? Anlar. Almaz bu çöpleri. Ee, çöpçüyle alırsın almazsın kavgası yaşarlar. Ne zaman kendi hani, sinirli ve iletişim Kuramayan baba, evin babası herkesle ilişkisini düzeltir. Çöpçülerle de ilişkisi düzelir. O zaman kapısının önden her tür çöp de alınmaya başlar. Bizde de artık çöp kuralları oluşmaya başladı. Mesela mıcırı normal bu yiyecek atıkları taşıyan çöp kamyonları almıyorlar. Veya büyük atılan ev eşyalarını almıyorlar. Hayatımızda karbon ayak izinin yanı sıra yiyecek atık izi girdi artık. Yiyecek atık veya ziyan izi diye bir şey var. Her sene üretilen yiyeceklerin %30'u ziyanmış. Ya üretirken ya stoklarken ya marketlerde ya restoranlarda ya da evlerde ziyan ediliyor. Bunun da mali değeri üretim değeri 750 milyar dolar. Bu sadece maliyet değeri. Satış fiyatıyla böyle hesaplandığı zaman 1 trilyon dolara ulaşıyor. Doğa bunun bizden bedelini istese 700 milyarda anlaşabiliyoruz. Üretim için harcanan su, toprak, emek, karbon emisyonu yok edilen canlılar, ormanlar alt alta konulduğunda inanılmaz rakamlara ulaşıyoruz tabi. Bunlar hesaplanabilenler bir de hesaplanamayanlar var. Yiyeceklerin besleyici değerlerini kaybetmeleri, tarım ilaçları dolayısıyla yaşanan bu biyoçeşitliliğin kaybı, toprağın verimliliğinin kaybı, insan ve diğer canlıların sağlığı yok olan doğal güzellikler. Bunları da nasıl hesaplarız? Bunların hani paha biçilmez değerleri var. Dolayısıyla bunlar bu 700 milyar dolara veya 1 trilyon dolar kayba çok fazla da eklenemiyorlar en azından parasal olarak. Ee, sosyal çevreye olan e, Etkileri nasıl hesaplayacağız Onun parasını nasıl koyacağız Yiyeceklerin %30'u ziyan edilirken e, Nakliyeye Pazarlamaya harcananlar da Havaya gidiyor biliyorsunuz artık Bu ambalajlı ürünler Reklam olmazsa olmaz e, Arda arkasına işte e, Gerek e, Televizyonda gerek basılı medyada Gerek açık havada tonlarca e, Reklam yapılıyor tanıtım Faaliyetleri halkla ilişkiler yapılıyor. Bunlar da havaya gidiyor. E, kayıp veya ziyan edilen yiyecekler tonaj olarak 1.6 gigaton. E, bunun e, 1.3'ü yenilebilir bir kayıp. E, bu kayıp veya ziyan yiyecekler için harcanan su miktarı da 250 km3. Bu kadar su Volga Nehri kadar veya Cenova Gölü'nün 3 katı kadarmış. Üretilen ama ziyan edilen yiyeceklerin kapladığı alan 1.4 milyar hektar. Bu da dünyadaki tarım alanlarının yüzde 30'una tekabül ediyor. Tüm bunlar olup biterken bir de hesap edilemeyen kayıplar var. Demin dediğim gibi hani doğal güzellikler, nesli tükenen bitkiler, hayvanlar, sosyal hayatı etkiler gibi. Bu ziyan edilen tarımsal yiyeceklerin ekonomik değeri hesaplanırken 750 milyar kadardı. Buna deniz mahsulleri dahil değil. E, bu miktar 750 milyar dolar işte İsviçre'nin gayri safi milli hasılası. E, o zaman hani daha fazla bir anlam ifade ediyor bir şeyle kıyasladığınız zaman. E, yiyecek ziyanının önüne geçmenin e, böyle bir global, bölgesel ve ulusal ölçekte anlamı büyük. E, bunun yanı sıra e, eğer bu israfın önüne geçilirse e, üretim %60 kadar azalacak. Dolayısıyla 2050 yılı için öngörülen ihtiyacın karşılanması demek bu. Şimdiden bu 2050 yılında herkes ne yiyecek diye oturup düşünüyor tabii bilim adamları ve sivil toplum kuruluşları. Çünkü gidişat fena. Asya ülkeleri için tağlıların özellikle pirincin israfı büyük. Karbon ayak izi, temiz su kaynaklarının kaybı demek bu. Et israfı. Hayvan üretme çiftlikleri için toprakların istila edilmesi, tarım alanlarının, orman alanlarının yok edilmesi karbon ayak izi demek oluyor. Yüksek gelir grubuna sahip bölgelerde et israfı korkunç %67'lerde. Meyve israfına daha çok Asya-Latin Amerika ülkeleri ve Avrupa'da rastlıyoruz. Bu da bir ayak izine epey bir katkıda bulunuyor bir müzik arası verelim sonra devam edelim. Paolo Conte'den dinleyeceğiz. il <Gülüyor> medium star dal pomeriggio in France calma sarà dire come guarda lontano molto lontano troppo lontano qui e la savana è vicino molto vicino troppo vicino voglio noccioline americane dalle tue mani italiani ze fino a domani Ma tu mi vuoi. La di banana e ti canta se ti piace la nenia africana ma tu mi vuoi zanza zanza la mano è sensibile. Voi farmi provare il freddo dal brivido e pane tua braccia amoreale Yeah. <laughs> oh, Tabi tekrar açık radyo dinleyicileri ee, yiyecek e, israfından kayıplardan bahsediyordum. Ee, hatta e, programın başında bu Amerikan filmlerinde gördüğümüz e, koca koca e, çöpleri kim dışarı e, çıkaracak kavgasından bahsetmiştim. Sorunundan genelde hani ergen işidir. Aile ergene der, git bu çöpleri hani dışarı çıkar, bu senin görevin diye kocaman kocaman çöplerimiz var. Ee, bu, bundan ötürü de artık yiyecek ziyanı ayak izi diye bir şey çıktı Nasıl hani karbon ayak izi var yiyecek ziyanı ayak izi var ee, Doğal kaynakların kaybını ve bu kayıpların etkilerini tespit etmek için oluşturulmuş bir şey ee, Yiyecek israfına kaybına bakılırken Altı şeye bakılıyor Birincisi ekim ve hasattaki kayıp Ekip biçmedeki kayıp Hasas sonrası bir kayıp var ikinci olarak Stoklamadaki kayıplar da buna dahil Üçüncüsü işlemden geçerken kayıplar yaşanabiliyor epey bir miktarda. Dördüncüsü nakliyede ve dağıtımda kayıplar var. Beşincisi tüketimde yani biz tüketicilerin oluşturduğu kayıplar var sebep olduğu. Altıncısı da kullanımdaki kayıplar. Bu o, hasattaki kayıplar demişken aklıma çiftçi bir arkadaşımın bir lafı geldi. Ee, bir fıkra varmış çiftçinin ölünce içine açmışlar içinden gelecek sene çıkmış. Ee, çünkü hep çiftçiler şey der hani bu sene olmadı gelecek sene olsun yağmur yağmadı don vurdu toprağa az girdik derin girdik derken hep e, umutlar gelecek sene için. Bu kadar emek zaman ve umut e, yiyen e, yılın sonunda da ellerine geçen e, hani üç kuruşluk bir şey oluyor tek çareleri toprağı ya büyüklere ya da endüstriye satmak sonra da tabi bilim adamları STK'lar oturup 2050'de ne yiyeceğiz diye hesaplar yapıyorlar ama gerçekten hani bütün çiftçilerden bu gelecek sene hikayesini duyuyoruz ve ellerine geçen de çok az paralar hani sadece alışkanlıktan ve toprağa olan bağlılıktan bu uğraştan hoşlarına gitti hani hoşlarına gittiği için devam ediyorlar Yiyecek israfının ayak izi Çevreye olan etkileriyle de belirleniyor Karbon ayak izine Su ayak izine Toprak istilasına Ve biyoçeşitliliğe olan etkisine de bakılıyor Dolayısıyla böyle çok katmanlı Bir hesaplama yapılıyor Bu hesaplamalar yaparken de Hem nitel hem nicel veriler kullanılıyor %100 sayısal verilerin Kullanılması biraz zor Çünkü her şey için Hesaplanabilir bir şey yok o Matematiksel son yok. Dolayısıyla işin içine kalitetif gözlemler veya veriler de giriyor. Bölgelere göre bakıldığında bu ekip biçmede en fazla kayıp Latin Amerika'da var. Hasat sonrası kayıp ise en çok Asya'da. Tüketim israfı ise Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde var. Diğer bölgelerden daha fazla. Ekim ve hasattaki kayıplarda gelişmekte olan ülkeler... Kullanılan teknoloji iklim şartları gibi faktörler e, rol oynuyor. Gelir grubu yüksek ülkelerde ise e, tüketebileceklerinden fazlasını alıp son kullanma tarihine kadar e, tüketememe durumu var. E, i̇şlenmiş yiyeceklerin son kullanma tarihleri doğal ürünlere göre çok uzun olmasına rağmen hani insanlar her e, aldıkları ürünü tüketemiyorlar onlar da çöpe gidiyor. Hatta tüketicilere ulaşmadan market raflarında çok fazla çöpe giden ürünler var. Karbon ayak izinde yiyecek israfı da bir ülke olsaydı diye hesaplamalar yapılıyor. Eğer yiyecek israfı da bir ülke olsaydı Çin ve Amerika'dan sonra üçüncü sırada geliyor. Karbon ayak izine katkısı anlamında. Türkiye ise 21. sırada. Karbon ayak izine en fazla katkıda bulunan israf tahıllardan geliyor katkısı %30'larda etin katkısı %21'de ama hayvansal ürünlere böyle bir toplam baktığımız zaman yiyecek israfının %15'ini oluştururken karbon ayak izinin %33'ünü gerçekleştiriyorlar. Çin, Japonya ve Kore gibi Asya ülkeleri volimetrik yiyecek israfında başı çekiyorlar. Yiyecek israfının karbon ayak izine ve su kaynaklarına negatif etkide de başı çekiyor. Avrupa ve Amerika tüketimdeki kayıplarda başı çekiyorlar. Asya böyle bir kirli arka bahçe haline gelmiş bu verilerden de onu anlayabiliyoruz. Yani Asya'nın evet tahıllarla birlikte bu yiyecek israf ayak izine katkısı çok büyük. Ama tüketimde de gördüğünüz gibi Kuzey Amerika veya Avrupa ülkeleri bu yiyecek ziyan ayak izine epey bir katkıda bulunuyorlar. Her Alman, Almanlar bu işi çok kafayı yormuş ve hesaplamışlar. Her Alman 80 kilogram yiyeceği çöpe atıyor her yıl. İsrafın %60'ını da haneler yapıyormuş. Her hane yılda 235 euroyu çöpe atmış oluyor bu durumda. Bunu da hesaplamışlar. Yılda toplam 20 milyar euro demek. Tarım Bakanlığı bu miktarı 2025 yılına kadar yarı yarıya düşürmeyi hedefliyormuş. Fransa da enteresan. Mayıs 2015'te bir yasa çıkarmış. Enteresan bir yasa bu. Marketlerin, bakkalların çöpe gidecek yiyecekleri hayır kurumlarına bağışlamaları ve bir hayır kuruluşuyla anlaşma yapmaları için 2016'nın Temmuz ayına kadar zamanları var. Eğer bu anlaşmayı yapmazsa bakkal marketler bir hayır kuruluşuna hani bu Atık olabilecek yiyecekleri bağışlama anlaşmasını ya 75 bin euro para cezası ödeyecekler ya da iki yıl hapis yatacaklar. Ee, yanlış ambalajlar son kullanma tarihi geçmiş ama hala yenilebilir ürünler var. Bunlara hayır kuruluşlarına bağışlamaları gerekecek. Veya işte e, hala yenilebilir durumda değilse insan tarafından. Tüketilmesi anlamında O zaman çiftçikler, çiftliklere hayvanların yemesi için bağışlamaları Ya da işte posa olarak kullanılması için bağışlamaları gerekiyor bu konuya kafayı takan ve sevimli çözümler geliştiren şefler de var. Yine önce örneklerden bir tanesi Berlin'den çıkıyor. Berlin'de iki şef var. Bunlar culinary misfit diye bir şey kurmuşlar. Market ve pazarları dolaşıyorlar. Çirkin sebzeleri topluyorlar ugly vegetables diye. Bunları da toplayıp şehirde işte bu yemek ihtiyacını falan karşılamaya çalışıyorlar. Bir enteresan çaba Hollanda'da yaşayan Ryu'nun Rüyun'un sitesinde var. Yiyecek bilgilerini paylaş adında bir blog var. Oraya giriyorsunuz ve işte yiyecekleri daha fazla ve sağlıklı bir şekilde nasıl muhafaza edersiniz? Bu bilgileri paylaşıyorsunuz veya paylaşanlardan bu bilgileri alıyorsunuz. Bir sürü başka başka önlemler de var. Kimisi üniversite öğrencisi kantinlerden toplanan yiyeceklerin barınaklara bağışlanmasını sağlamışlar. Texas'ta epey bir örneği var çünkü hani Amerika'da. Orta Amerika'ya falan gittiğim zaman da görmüştüm. Porsiyonlar hakikaten büyük ve e, tüketicilere artık yavaş yavaş hani küçük porsiyon e, tercih etmelerini e, öneren kampanyalar yapmaya başladılar. Ama akıl almaz büyüklükte porsiyonlar. E, oteller, restoranlar atıklarını ayrıştırmaya çalışıyorlar. Evet. Tüketiciler dediğim gibi hani dışarıda küçük porsiyonlara yönlendirilmeye çalışılıyor. Danimarka'da bir beslenme uzmanı var. Selina Joule. Rema Bin adındaki süpermarketle bir çalışma yapmış. İki al bir öde kampanyaları vardır hani marketlerde. Bunları durdurmalarını sağlamış. Bunların yerine başka promosyonlar önermiş. Böylece boşu boşuna alınan ve son kullanma tarihi gelmeden önce tüketilmeyen ürünlerin azalmasını sağlamış. Çünkü insanlar hakikaten isteyerek ya da istemeyerek bu ürünleri alabiliyorlar. Geçenlerde ben de bir maya alayım dedim kurmaya. 6 tane paketlenmişti ve tekli bulamadım mesela. Hani parasından da değil ama tek almak istiyorum. Çünkü geri kalanını kullanmayacağım biliyorum ama bir türlü başaramadım. Kime vereceğimi de bulamadım. Dolayısıyla hem bu çoklu ambalajlar hem de 2 al bir ödelerin azalması gerekiyor hakikaten. E, neticede açlık çeken ve çekecek olan bir sürü canlı var. E, su kaynakları, toprak heba ediliyor. Az yiyelim, az tüketelim, e, yerel üreticileri destekleyelim diye programı bitirmiş olayım. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. E, Destekçimiz Anday Ataman'a da tekrar teşekkür ediyorum. Kumandada da Barış vardı, ona da kocaman teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.